Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Yeni bir yıla girecek olmanın belki de en iyi tarafı bir yılın daha sonuna gelmiş olmaktır. Zira başlangıçların heyecanında bitirişlerin hesaplaşma ihtiyacına yer yoktur. Yeni bir şeye başlamadan önce ister istemez bir anlığına da olsa kendimizi tartarız. Bu tartma işinin çoğu zaman sonuca bir etkisi olmaz ama yine de bunu yaparız. Bir çantaya bir dolu şeyi üst üste yığıp sığdırmaya çalıştığımızı düşünelim. İçine daha koymanız gerekenler varken bir bakmışız çanta ağzına kadar dolmuş. O zaman da çantanın ağzının iki yakasını iki elimizle tutup hafiften havaya kaldırıp şöyle bir sarsalarız. Biraz daha yer açmış oluruz. Yeni yıla girmeden önce yaptığımız bilançoları biraz buna benzetirim. Çantanın altında kalan eşyaların, kıyafetlerin ne hale geldiklerini göz ardı ederek yeni bir şeyleri daha sığdırabilmek için durmadan tartıyoruz kendimizi. Bilançolar çıkarıp eksiklere karar verip yeni yıl için asla uygulanmayacak projeksiyonlar yapıyoruz. Uzun yıllar sonra... Ölüme yaklaştığımızda iyiden iyiye yer kalmadığında ancak çantanın içindekilerin ne hale geldiğine bakabiliyoruz. Sonuçtan memnuniyetsizliğimiz ihtiyar huysuzluğu oluveriyor. Platon'un Sokrates'e isnat ettiği sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez sözündeki ameliyat masasından bugün bir tartı üretmiş olmamız sayesinde her yeni yıla sevinçle girebiliyoruz. Çantanın içini daha fazla doldurabilmek için yeni bir yıla ihtiyacımız vardı ih icat ettik. Çantada yer açabilmek için durup incelememiz değil, şöyle bir sallayıp yer açmamız gerekiyordu, gelenek haline getirdik. Çantanın içindekilerini sıkıştıkça, havasız kaldıkça nedenli sertleştiklerini ve kendilerinden geçtiklerini aklımıza getirmememiz gerekiyordu, unuttuk. Bunları başarılı, çok uzun zaman oldu. Bir gece boyunca bütün dünya sırayla yeni bir yıla girecek ya da bize öyle geliyor. Dünyayı biz dediğimiz bir ekiple yaşıyor olmamız... Dünyanın bizden ibaret olduğu anlamına gelmiyor. Bir yerlerdeki başka bizler bilmediğimiz zamanlarda nefes alıp veriyor. Buradaki bizler de kendi zamanımız içerisinde nefes alıp vermeye devam edeceğimize olan inancımızı tazelemek için aklımıza gelen her şeyi yapıyoruz. Doğayı yönetmek için icat ettiğimiz zamanı da en küçük parçalarına kadar üretip yönetiyoruz. Bütün bunları yaparken de hiçbir şeyden korkumuz yok. Değişime güveniyoruz. Değişim sürecek çünkü çok eksik varlıklarız. Daima önümüze, ileriye, geleceğe bakmamız gerekiyor. Ki düşmeyelim. Barış Bıçakçı'nın dediği gibi bu kadar yüksekten ancak düşerek inilir. Şimdiye kadar söylediklerimin matbaat dünyası ile ne alakası var? Bu adam ne konuşuyor böyle diyenler olduysa haklılar. Söylediklerimin matbaat dünyası ile hiçbir ilgisi yok. O sadece açık derginin yeni yayın dönemindeki... Ee, yeni köşelerinden biri. Mesut Varlık'ın Nam Ben Deniz'in her hafta birileriyle bazı konular ve yayınlar çerçevesinde kısacık sohbetler ettiği bir program. Son derece masum. Tek sorunu onu hazırlayan programcının bazen hariçten gazeli okumadan duramamız. Programcı gazeli okur ve program devam eder. Bir yıl daha hayatta olduğumuzu bilmenin ve bir yıl, daha hayat, bir yıl daha yaşayacak olmanın sevincinin paylaşıldığı bu yıl sonu değerlendirmesini bu yıl kaybettiğimiz isimlerle başlayalım. Entelektüel dünyamızın nevi şahsına münahısır isimlerinden Hasan Ünal Nalbantoğlu'nu ve Server Tanilli'yi kaybettik bu yıl. Ard arda şairlerimiz gitti. Didem Madak, Seyhan Arüsçelik, Hulke Aktunç, Erken gidişiyle Ali Teoman. Türkçe'de olduğu gibi başka dillerde de sona eren sayfalar oldu. Onların da isimlerini anmış olalım. Jorge Semprun, Michael Hart, Dennis Ritchie, Christopher Hitchens ve son olarak da Vaklav Havel. 2011 yılı yayın dünyası açısından çok garip olayların, gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmadı. Türkiye'deki yayıncılık devranı neredeyse kendi rutini içinde dönmeyi sürdürdü. Dış dünyadan yaklaşmakta olan bir barbar saldırı olarak e-kitap konusu giderek etkilerini hissettirmeye başladı. Online kitap satış sitelerinde hem e-kitap okuma aletleri hem de onlara uygun e-kitapların satışları önemli derecede yükseliş gösterdi. Yayın evleri arasında bir dönem e-kitabın basılı kitabın yerini alıp almayacağı, ne kadar alacağı vesaire gibi konular tartışıldı. Sonra herkes bunları konuşmaktan sıkıldı ve konu birden kapandı. Belki birkaç istisayı dışarıda bırakırsak, belli ki kimse yarın e-kitap konusunda nasıl bir yolu izleyeceğini bilmiyor. Türkiye'deki yayın camiasının böyle bir rahatlığı vardır. Muasır medeniyetler seviyesindeki yayın evlerinin, Yapıp ettiklerini takip etmek, onların başarılı sonuçlarını alıp başarısız sonuçlarını es geçmek yeterli gelir. Bunu yapmak iç piyasada başarıyı yani parayı büyük ölçüde garantiye aldığı için e kitap gibi dünya çapında bir yenilik söz konusu olduğunda herkes birden ya odasına çekilir yahut olmaz öyle şey bu da neymiş yahu diye tepkiler veriyor. Sonra da büyük ölçüde geri adım atıyorlar. Odalarına çekilenler de bu konuda yayınlar yapı yapılmaya, sözler söylenmeye başladığında Onlardan alıntılar yaparak yahut etkilenerek kamuoyu yönünde söz söyleyecek hale geliyor. Türkiye'nin neredeyse her alanında olduğu gibi yayıncılık alanında da büyük ölçüde Edirne'den Ardahan'a dek açılmış bir tavla sehpası vardır. Dışarıdaki satranç hamlelerini buradaki tavla e, sehpasında karşılayamıyor olmanın peşine düşmek yerine, e, onun yerine satrançtaki at ya da fil hamlelerine, Tavlada uygun zar karşılıkları bularak kendi aramızdaki oyunumuzu devam ettiriyoruz. Bu yıl e-kitap konusundaki hamleler Haydi Kemik diye zar atmaktan öteye pek geçmedi. 2012'de ne geleceğini birlikte göreceğiz. 2000'li yıllar kadri bilinmemiş yazarları iade-i itibar dönemi olarak yaşanmaya devam ediyor. Oğuz hatırlanması ile ivme kazanan bu dönem, Bilge Karasu, Firuzan, Sevgi Soysal, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazarlar üzerine düzenlenen sempozyumlar ve yayınlanan kitaplarla canlıının korumaya devam ediyor. Bu işlerin belki birkaç yıl daha süreceğini ama ardından yerini tematik tartışmalara bırakacağını tahmin ya da ümit etmek isterim. Bunun belki de işaretlerinden biri genel olarak oğuzatay üzerine konuşmak yerine, Oğuz hikayeleri üzerine... E, eğilmeyi teklif eden Hilmi Tezgör'ün e, Korkuyu Beklerken Gelenler kitabı olabilir. Bu tür büyük isimlerin bir cephesinden harekete geçerek tematik ve nispeten derinlemesine tartışmalara doğru bir yol izlenir umarım. Büyük isimler üzerinden yazılan tarih anlayışından uzaklaşmanın sırası belki de edebiyat tarihine gelmiş olmalı artık diye düşünüyorum. Hazır bu konudan bahsetmişken yaklaşık 10 yıldır devam eden Türkiye'nin entelektüel dünyasından portrelerle gerçekleştirilen Nehir Söyleşi kitaplarında da anmadan geçmeyelim. Bu alanda dizi hazırlayan yayın evleri olduğu gibi yayınları arasında münferiden yer verenler de bulunuyor artık. Entelektüel dünyamızın yazdıklarını çok kişinin okuduğu ama üzerine pek az tartışılan isimlerinden Gündüz Vasaf'la yapılan Nehir Söyleşi kitabını Kürşat Oğuz'un emeğiyle ortaya çıkan Gündüz Feneri'ni 2011'in kazanımları arasında sayabiliriz. 2011'in tartışma konularından bir de Nobel Edebiyat Ödülünü ilk kez bir şairin al almış olmasıydı. Türkiye'de çok kısıtlı bir okuyucu kitlesine sahip olan Thomas Rin ödülü alması, daha doğrusu ödülü bir şair olarak kabul etmesi üzerinden ve artık şiir de bitti demeye varan yorumlar yapıldı. Dünya Edebiyatı'nı ve Dünya Edebiyat Piyasası'nı kendi tavla sehpası üzerinden kavramaya çalışanların yalnızca yayıncıları olmadığını eklemek gerekiyor böylece. Yayın dünyasının hemen her seviyedeki aktörleri tavlanın pullarını oluşturuyor. Nobel ödülü yetersiz milliyetçi bir Türk olan e, Orhan Pamuk'a verildiğinde jüriyi suçlamıştık. Tanımadığımız bir şaire verdiğinde ise bu kez olaya hiçbir yanından yaklaşamadığımız için şiiri öldürdük. Örneğin sağlığında İlhan Berk ya da Fazıl Üsün Dağlarcı'ya bu ödül verilmiş olsaydı verecek ne tepki bulurduk merak ediyorum. Eurovizyon şarkı yarışmasına hala milli dava muamelesi yapan bir ülkede, örneğin Nobel fizik ödülünün kime niçin verildiğini konuşmayı aklımıza get dahi getirmiyoruz. 2011 yılında uzak süpernovaların izlenmesi yoluyla evrenin genişlemesinin hızlandığının keşfedilmesinde sağcılarımız için milli, solcularımız için de sosyalist mücadele açısından merak edilecek hiçbir nokta bulunamadı. Tranströmer'in birkaç şiirinin birkaç Türk tarafından daha okunması ve bunlardan birkaçının şiir ölmüş beyler kararına varması Nobel ödüllerinin Türkiye'deki yansıması olarak yaşandı. Buraya bir küç küçük not düşmeliyim. Bunların Nobel ödüllerinin e, hastası olduğum için değil, satranç tahtasında tavla oynayanları izlemekten sıkıldığım için söylüyorum. 2011 yılı... Edebiyat eleştirisi açısından uzun zamandır yaşanmadığı kadar verimli geçti denebilir. Şubat ayında Orhan Koç'aın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı eserini nihayet dolaşıma sokması e, gerçek bir edebiyat olayıydı. Turgut Uyar şiirinde kendini yaratma deneyimi alt başlığıyla yayınlanan Bahisleri Yükseltmek kitabı itibariyle hiçbir abartıya kaçmadan Türkçe'de genel olarak edebiyat özel olarak da şiir eleştirisinde seviyenin artık daha yüksekte olduğunu söylemek gerekir. Hemen bir ay sonra gelen Nurdan Gürbilek'in Benden Önce Bir Başkası kitabı ise Türkçe Edebiyatı Dünya Edebiyatı içerisinde konumlandırma, konumlandırmaya ve değerlendirmeye yönelik önemli bir çalışmaydı. Jale Parla'nın yılın son aylarında gelen Türk romanında yazar ve başkalışım eseri ise sadece, sadece Türkçe Edebiyat eleştirisine değil Dünya Edebiyat Eleştirisine de bir katkı özelliğini taşıyor. Meşhur eleştirmen ve düşünür Homi Baba'nın melezleşme kavramının Türkiye gibi kolonyal geçmişi olmayan ülkelerdeki karşılığını başkalaşım olarak tanımlaması üzerine derinlikli olarak tartışılması gereken bir katkı. Bir diğer katkı ise yine yılın son aylarında yayınlanan 30 yıllık bir gecikmeyle nihayet Türkçe'ye kazandırılan Frederick Jameson'ın siyasal bilinçlişi kitabıdır. Bu kitabın dergilerde nasıl tartışıldığına ancak 2012 yılında şahit olabileceğiz gibi görünüyor. Türkiye gündeminin son 5-6 yılını e, yoğun bir şekilde işgal eden militarizasyon, antimilitarizasyon, normalleşme gibi tartışmaların üzerine gelen Murat Belge'nin Militarist Modernleşme Başlıklı kitabı gündelik tartışmaların derinleşebilmesi için kallavi bir kaynak oldu. Belge uzun yıllardır üzerine çalıştığı bu eserinde Almanya'yı İtalya, Japonya'yı Hindistan ve Türkiye'yi Yunanistan ile karşılaştırarak 20. yüzyıl dünya tarihi olarak da okunabilecek bir eser ortaya koydu. Kitabın kalınlığı nedeniyle henüz sadece Murat Belge ile yapılan röportajlar seviyesine kalan tartışma kitabı okuyanlar bitirdikçe genişleyecektir umarım. Geçtiğimiz yıl 12 Eylül tartışmalarıyla hızlanan hesaplaşma eğilimi Ayhan Aktar'ın Yorgu Hacı Dimitriadis'in Aşkale Erzurum günlüğü 1943 kitabıyla varlık vergisi ve CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Zaman Gazetesi'ne verdiği bir röportajın ardından patlak veren Dersim olayları çerçevesinde devam etti. Radikal Gazetesi'ne yayınlanan yazı dizisi ve 3 tarihçinin ortak hazırladığı e, sözlü tarih çalışması olan Dersim 38'i hatırlamak kitabını bu tartışmaların yayın gündemi açısından sayabiliriz. Elbette e, tarih dergilerinin bu konuları üzerine hazırladığı dosyaları da anarak. Şimdi biraz da güzel gelişmelerden bahsedelim. 2011'in Yeni ve iyi yayın evlerinden başlayacak olursak Habitus yayınlarını ve özenli e, yayıncılığın ve, ve onun özenli yayıncılığına işaret etmeden olmaz. Daha ilk yılında Mark Fisher'dan kapitalist gerçekçilik, Esther Lestie'den Walter Benjamin'in konformizmi alt etmek gibi kitapları Türkçe'ye kazandırmış olması ümit veriyor. Kasım ayında matbuat dünyasının konuğu olan ve sadece şiir ve şiir üzerine kitaplar basan 160. kilometre yayınlarını hatırlatmak isterim. Ayrıca önce e, Monocle dergisiyle yola çıkan ekibin Monocle yayınları ile 2011 yılında ardarda arda birbirinden önemli felsefi metinleri bastığında anmamız gerekir. Levinas'tan Agamben'e, Badyo'dan Margaret Dura'ya e, dek birbirinden önemli isimlerin kitapları basıldı. Bu adını andığım ve şimdi aklıma gelmeyen birkaç küçük yayın evi daha Türkiye'deki yayıncılıkta yeni bir soluk olmayı ve uzun ömürlü olmayı umarım başarırlar. 2011 yılında Türkiye'de dergecilik alanında ise e-kitap tartışmalarının bir yan kolu olarak edebiyat bloklarının edebiyat dergiciliğinin yerini alıp almadığı üzerine birkaç haftalık tartışmanın haricinde dişe dokunur pek bir şey yaşanmadı. Sadece ayıptır söylemesi ilk kültüre incelemeler dergisi kültün yayın hayatına başladığını anabiliriz sanırım. Edebi ürünler anlamında ise beklenen ürünlerin verilmeye devam etmesi haricinde bir gariplik yaşandı. O garipliğe geçmeden önce her yıl en az bir kitap çıkarmaya dikkat eden Muratan Munga'nın bu yıl uzun bir aradan sonra önemli bir eser yayınladığını not etmeliyim. Şair'in romanı, fantastik edebiyata dayanan yapısı ve dilindeki beklemiş, demlenmiş ile, Munga'nın son dönem verimlerinden ayrılıyor. Yine kalınlığı nedeniyle olsa gerek, bu kitap üzerine dişe dokunur yazılar okuyabilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Hazır söz şiire gelmişken Cevat Çapan'ın Cumhuriyet Kitap Eki'ndeki şiir atlası köşesini yaşatmaya ısrarla devam ederek Türkçe'ye dünyanın dört bir yanından şiir taşımaya devam ettiğini hatırlamak gerekir. Cevat Çapan'ın yiğitten seçtiği şiirlerden oluşan Her Şey Ayartabilir Beni kitabının yeniden basıldığını bununla da kalmayarak Raymond Carver'dan bir seçki hazırlayarak Bilmezsiniz Aşk Nedir isim, ismiyle yayınladığını da söylemeliyim. Türkiye'de ayaküstü şiiri öldürenlerin yanında Cevat Çapan gibi isimlerin de olduğunu hatırlamak e, insana iyi geliyor. Hüseyin Kıran'ın Gecede Giden adıyla yeni bir romanla çıka gelmesinin iyiliği gibi. Hüseyin Kıran'ın da e, Hasan Ali Toptaş'ın vaktiyle misket tanesi gibi ufacık ama sağlam bir okur kitlesinden genişleyen dalgalarla bir e, fenomen haline gelmesine benzer bir okur tarihini yaşayacağını tahmin ediyorum. Sözü artık edebi ürünler açısından 2011 yılında yaşanan o garipliğe getirmenin zamanıdır. Bu yıl, Türkiye'nin bir kentinin bir semtinde yaşayan üç yazar arda arda yeni kitaplarını yayımladı. Biri öykü, diğeri, diğer ikisi romandı. Öykü kitabını Matbuat Dünyası'nın ilk programını dinlemiş olanlar hatırlayacaktır. Ethem Bulut Bulut Üstüne adlı kitabı. Diğer iki romandan biri, Öykü kitaplarının ardından ilk kez bir romanla okur karşısına çıkan Abdullah Ataççı'nın Dağda Duman Yeri yok adlı kitabı. Bahsetmek istediğim son kitap ise Bizim Büyük Çaresizliğimiz romanı e, aynı adlı sinemaya uyarlanan ve bu yıl <gülüyor> pardon bu yıl vizyona giren Barış Bıçakçı'nın yeni romanı e, Sinek Isırıklarının müellifi. Bu üç yazar da Ankara'da Eryaman'da yaşıyor. Bu sıradan tesadüfü bir gariplik olarak ele almak hoşuma gidiyor doğrusu matbuat dünyasının ilk programında Ethem telefon bağlantısına geçmeden önce ee, şunları söylemiştim. İleride Türkçe edebiyatta yeni sözler söylenmiş olacaksa bu sözlerin yüklü kısmı İstanbul'da değil Taşra'da yani İstanbul dışında yazayan, yaşayan yazarların imzasını taşıyor olacak. Yarınki dünyanın hakiki metinleri onların merkezden çok uzakta, onların orada kendilerine edebiyattan, yazıdan, harflerden, kelimelerden kurdukları dünyadan çıkacak sesler olacaktır. Bunları elbette İstanbul dışında yaşayan her yazarı kutsayacak ve İstanbul'da yaşayan yazarları da toptan yerecek şekilde söylemiyorum. Böyle bir genelleme yapmak büyük haksızlık olur. Sadece edebiyatımızda taşradan yavaş yavaş piyasanın ya da dünyanın değil kendi hızında ilerleyen ve yükselen sese dikkat çekmek istiyorum. Bu güzel tesadüften bir gariplik olarak bahsediyorum. Çünkü İstanbul'un taşrası olan Ankara'nın dahi merkezinde değil, onun da dışında Eryaman'da yaşayan bu üç yazarın 2011 yılında arda arda ar birbirinden iyi romanlarla çıka gelmiş olması İstanbul tavla turnuvasından daha heyecan verici geliyor bana. Türkiye'nin büyük şehirlerinde giderek e, hızla yayılan yaratıcı yazarlık oyunlarıyla sisteme entegre olmak için elinden geleni ardına komayan edebiyat dünyasının içinde bir adanın ışığını görmenin umudunu paylaşmak istedim. Oğuz Atay, Ahmet Hamdi Tanpınar, Füruzan, Selim İleri, Ferit Edgü, Bilge Karasu, Vüsat O. Bener gibi isimlerin itibarından konuşurken bundan 20-30 yıl sonra da Türkçe edebiyattan benzer bir itibarla bahsedebilmek için belki bu üç yazarın yaptığı gibi Çantayı doldurmanın yerine, konuşmanın başında bahsettiğim anlamda çantayı doldurmanın yerine odalarına çekilip çantadakileri incelemeye dikkat kesilseler. Zaman akıp giderken hayat çantalarımız kaçınılmaz olarak dolmaya devam edecek. Edebiyat ise çantalarımızı karıştırmadıkça, karıştırıp eşyalarımızı ne hale soktuğumuzu bize göstermedikçe, hayatlarımızı sorgulamamızı sağlamadıkça... Varsın olmasın ne yazar, hayatımızı plastiklerle dolduran sayısız şeyle yaşamaya alıştık nasıl olsa. En azından plastik edebiyatımız eksik kalsın. Matbuat dünyasının bu yıl sonu değerlendirme programını sinek ısırıklarının müellifinden bir pasaj okuyarak kapatmak isterim. Yayın evinin müdürü Cemile, Cemile İstanbul'a ne zaman geldiğini sordu. Gülümseyordu. Cemil sırt çantasını gösterip bu sabah dedi. İşaret parmağının ucuyla yanağını kaşıdı. İstanbullular bir Ankaralıyla konuşurken sürekli gülümsüyor. Sanki siz az önce gülünç, çocukça bir şey söylemişsiniz ya da yapmışsınız gibi şaşkın ama bağışlamaya hazır bir edayla gözlerinizin içine bakıp gülümsüyorlar. Siz de tedirgin oluyorsunuz, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz, kaşınmadığı halde yanağınızı kaşıyorsunuz. Burada nasıl çalıştığımızı anlatayım dedi müdür. İşleyişi bilmek istersiniz. Anlattı. Müdür konuşurken Cemil kendisini iş başvurusu yapmaya gelmiş genç ve sümsük biri gibi hissetti. Yıllar önce yaptığı sinir bozucu iş görüşmelerini hatırladı. İçini bir bozgun duygusu kapladı. Saçmalık, bacak bacak üstüne atayım, kolumu şöyle koltuğun arkalığına koyayım da rahatlayayım diye düşündü. Ama kötü hatıralar nedense hep kol mesafesinde durur. Oradadırlar. Müdür, yayın evine her ay onlarca dosyanın geldiğini, pek çoğunun daha ilk sayfada reddedildiğini söyledi. ''Bilgisayarın karşısına geçen yazar oluyor. Doğru dürüst cümle bile kuramıyorlar.'' dedi. ''Bilseniz ne gülünç şeylerle karşılaşıyoruz.'' Güldü. Cemil de güldü. Odanın iki duvarı boydan boya kitaplıktı. Yayın evinin bastığı binden fazla kitap raflarda muntazam bir şekilde sıralanmış, üzerlerine mart güneşi vurmuştu. Cemil bu mutlu aile tablosuna bakarken kitapların kendisine güzel pek çok şeyin yanı sıra hep bir eziklik de hissettirdiğini düşündü. Kitaplar... Bir bakıma başarılmış, tamamlanmış şeylerdir. Oysa hayat, başarılamayan ve tamamlanamayan şeylerle doludur. Efendim, Matbuat Dünyası'ndan bu haftalık da bu kadar. Matbuatdunyası at gmail.com e-mail adresinden ve Facebook sayfasından programla iletişim kurabilirsiniz. Hayatımızda başarılamayan ve tamamlanmayan şeylerin de olduğu bir yeni yıl dileğiyle. iyi akşamlar.